Kardeşler bir hakikati unutmayalım. Masum insan yoktur. Yani hata etmez hata yapmaz her şeyi melekler gibi onun adına melekler yiyor melekler içiyor. Midesinde bağırsağı yok. Onun gazı bile mübarek. Böyle insan olmaz. Hassan bin Sabit radıyallahu an bile böyle değildi. Kardeşler şu Kızılırmaktan daha coşkun akan hakikate bakın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in göklerde nikahı kıyılmış hanımı, anamız Aİşe'ye iftirada bulunuldu, zina iftirasında bulunuldu. Dilleri kuru yasıca münafıklar, taş kesilecek münafıklar iftirada bulundular. Sopa yiyenlerden biri de 80 sopa yiyip İftira cezasında, iftiraya bulaşma cezasından dolayı sopa yiyenlerden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kalk Hasan, kalk savun beni, Cebrail arkanda seni destekliyor dediği hasan ibn Sabit'tir. Radıyallahu anh. Kim Hasan bin Sabit? Bir, Ensardan. Ensardan. Vellezîne tebevve dar Evlerini, yurtlarını Allah'a ve peygamberine açanlar diyor Kur'an. Onlardan biri. Ensar. Ensardan biri. Peygamber aleyhisselam onlara dua ederken, Allah sizden, çocuklarınızdan, torunlarınızdan razı olsun diye dua etti. Ensardan bir, iki, peygamber şairi. Enformasyon müdürü peygamberin. Aleyhissalatü vesselam Bir şair çıkıp da Resulullah'ı incitecek Aleyhissalatü vesselam O güneşe dil uzatacak bir hakaret yaptığında Neredesin Hasan ver şunun cevabını diye Peygamberin savunucusu, avukatı, şairi, enformasyon görevlisi peygamberin Nur sakallı bir delikanlı ihtiyar delikanlı ama 80 yaşlarında Yaşlı başlı çocuk da değil Ama delikanlı ruhlu Dili pırlantaları akıtıyor O peygamber savunan Dil peygamberin Eşine yapılan iftiraya Anlamadan bulaştı Hassan Gözüme görünme bir daha Sen içimden beni vurdun Aileme sataştın demedi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü Hasan ibn Sabit Masum hatasız Günahsız, her şeyi cennet standartlarında yapan birisi değildi. Cahiliye yaşamış, belki layık düzenden geçmiş, berbat düzenlerden geçmiş, Müslüman olmuş, şirki reddetmiş ama. Allah'tan başkasını ilah kabul etmiyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimdir, başka kimsem yoktur diyor. Ve eğitilmek üzere, son nefesine kadar eğitilmek üzere medreseye girmiş. Ashab-ı Suffe'ye girmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne diz çökmüş talebe. Talebe 85 yaşında peygambere talebe olmuş birisi. Veya 88 yaşında ya da 75 yaşında olsun ama talebe. Standardı, görevi, kimliğinde talebe yazıyor. Cahiliyeden kopmuş gelmiş Hassan bin Sabit. Sabit'in oğlu Hassan. Hassan değil Hassan. Kimliği öğrenci, ashab Suffa'da talebe, hocası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kart ölünceye kadar geçerlidir. Eğitim sezonu sonuna kadar değil. Böyle bir kimliği var. Hataya bulaşmış. Allah defterlerinden silmemiş onu. Peygamber aleyhissalatu vesselam defterinden silmemiş. Hala mümin. Hala radıyallahu anh deniyor onun için. Neden? Çünkü ortada dağları yerinden oynatacak bir yanlışlık yok. İnsan bu. İnsan hata yaptı, hatasını anladı. Baktı ki bu yağ yandı, irmiği de berbat etti. Ondan sonra irmiye karıştıracağı yağı nasıl kavuracağını daha iyi anladı. Helva yapmayı öğrendi. Biz de onun bu helvayı yakışından ders alıp, Helva nasıl yapılır diye tarifname öğrenmiş olduk. Allah onlardan razı olsun.